Günaydın. Günün ilk haberinin konusu İstanbul'a yapılacak olan ve geçtiğimiz haftalarda temelleri atılan Üçüncü Köprü. Cem Medya tarafından Başbakan Erdoğan'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Üçüncü Köprü'nün Savaş Köprüsü değil Barış Köprüsü olması ve adının Yunus Emre olması. Gelin şimdi bu isim üzerinde biraz düşünelim diyerek bizi düşünmeye davet eden Cem Medya, Batı'ya doğru gelişen ve güçlenen Osmanlı Devleti tarihinde darbe ile babasını tahttan indiren Kardeşlerini öldürten ilk padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Osmanlı'nın gücünü doğuya çevirerek o gücün kaynağı olan Türkmen halkı ve aşiretleriyle Osmanlı devleti arasında bir daha kapatılamayacak bir uçurum yaratmıştır. Osmanlı Devleti'nin o güne kadar biriktirdiği tüm gücü kullanarak devleti doğuya doğru genişletmiş ama kendisinden önce gittiği yere huzur ve mutluluk getiren Osmanlı geleneğini de alt üst etmiştir. Osmanlı'nın gittiği yere hak, huzur ve adalet götürme geleneğini kan, zulüm ve istirap götürmeye çevirmiştir. Daha da fenası bu huzursuzluğu kalıcı hale getirecek adımlar dağıtmıştır. Osmanlı Devleti'ne Yavuz Sultan Selim'den sonra Anadolu halkı dirlik ve düzenlik yüzü görmemiş, Oğlu Sultan Süleyman zamanında ortaya çıkan Celali isyanı, suhte kalkışmaları, Cumhuriyet devrine kadar Osmanlı'yı kemirmiş, yiyip bitirmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucu ve itici gücü olan adalet, çoğulculuk ve barışın Yavuz ile bir daha onarılamayacak biçimde yaralandığını ve bir daha da Osmanlı Devleti'nde bütünlüğün sağlamadığını söyleyen Cem Medya, doğrusu 3. Bağız Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim adı takılınca Osmanlı Devleti'nin başına gelenler acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin de başına gelecek mi? Sorusunu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bunun aksine tarihimizin en önemli ve birleştirici şahıslarından biri olan Yunus Emre ismi bugünlerde oluşturulmaya çalışılan birlik, beraberlik ve köprü olun mesajını daha uygun ve tamamlayıcı olacaktır. Bu sebeple yapılacak üçüncü köprünün isminin Yunus Emre olarak değiştirmesini talep ediyoruz diyerek taleplerini ve gerekçelerini dile getiriyor. Kampanya kısa sürede 20 bin üzerinde imzacı ulaşmış ve hızlı da yayılmaya devam ediyor. Bu arada Üçüncü Köprü'ye her ne ad altında olursa olsun karşı çıkan önemli bir kesimin olduğunu da unutmamak gerek. Yani addan ziyade köprü hiç yapılmasın diyenler var. Sırada Tabiat Kanunu için mücadele eden Nasuh Mahruki ve Tabiat Kanunu izleme girişiminden haberler var. Hatırlarsanız ülkenin doğal alanlarının çeşitli sebeplerle tahrip edilebilmesinin önünü açacak Tabiat Kanunu'na yönelik başlatılan imza kampanyasında toplanan imzalar 60 bini geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Nasuh Mahruki ve Tabiat Kanunu izleme girişimi kampanyayı imzalayanlara bir paylaşım çağrısında bulundu. Günlerdir Taksim Gezi Parkı'nda sembol haline gelen nöbetimizle ülkemizin doğasına ardı ardı ve acımasızca indirilen darbelere karşı tek yürek olduk. Hepimiz için direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. İmzacılara mail yoluyla iletilen mektubun devamı ise şöyle… Merhaba, son gelişmelerden sonra senin desteğin ve yapacakların her zamankinden daha önemli. Tabiat Kanunu normal şartlar altında 5 Haziran 2013 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek ve kabul edilecekti. Ancak Taksim Gezi Parkı'nda başlayan bu haklı mücadele kanunun görüşülmesini şimdilik erteletti. 122 sivil toplum kuruluşuna alışan Tabiat Kanunu izleme girişimi günlerdir Ankara'da, Kuğulu Park'ta, İstanbul'da Gezi Parkı'nda Kanunun geri çekilmesi için imza topluyor. Şu anda tebiat kanunu doğaya katletmemesi için mücadelede 83.142 kişi olduk. Ancak anlaşılan o ki henüz yeterli değil. Senin desteğinle ve 122 sivil toplum kuruluşunun çabalarıyla ilerleyen sürece şimdi hız katma zamanı. Kanun geri çekilene kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. Herkes sadece birer kişinin imzalamasını sağlasa bile sayımız ikiye katlayabilir. 83.142 kişi çok önemli bir sayı ama bunun iki katı çok daha fazla ses getirir. İlk günden bu yana durmadan büyüdük ve bu desteğin devam etmesi sana bağlı. Doğanın ve çocuklarımızın geleceği için bugün harekete geçme zamanı doğa için paylaş diyor Alina Nasuh Mahruki ve Tabiat Kanunu izleme girişimi. Gezi Parkı eylemleri sırasında 17.000'in üzerinde destek almışlar ve bunun sonucunda 80.000 imzayı Aşağı bir kampanya var önümüzde. Bakalım bu, bu paylaşma iletişiminin sonucunda büyümeye aynı şekilde devam edecek mi? Siz de kampanyaya katkı vermek, paylaşmak, imzalamak isterseniz taksim tabiat kanunu adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yine Gezi Parkı dirilişinden doğan bir kampanya var. Bu kez kampanya Türkiye'nin 2020 olimpiyatları adaylık listesinden çıkarılmasını talep ediyor ve bunun için imza topluyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yönelik başlatılan kampanyada yetkililere şöyle sesleniyor. Bu tüm yaşlardan, sosyal ve politik arka planlardan, örgütlenme, ideoloji ve inançlardan İstanbulluların acil çağrısıdır. Bu İstanbul Kent Hareketleri Habitat Uluslararası Ağı'nın halk evleriyle birlikte kamuya ait bir parkın yıkılmasına karşı yükseltilen barışçıl bir direnişi." orantısız güç kullanımı ile ezmekte inat eden bir hükümetin yaşam haklarını tehdit ettiği İstanbul kentinin yurttaşları adına yapmakta olduğu için bir çağrıdır. Şu ana kadar polis Taksim'deki barışçı protestolara 4 kez müdahale etmiş ve zorbaca güç kullanmıştır. Bunların en sonuncusu bu sabah gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar 3 ölüm olayı olmuştur ve bu sabahki şiddetli saldırıdan sonra daha fazla kayıp olmasından korkuyoruz. Direniş diğer kentlerde de yayılmış ve tüm Türkiye'de 23 tanesi ağır olmak üzere 10 bine yakın insan yaralanmıştır. Barışçı toplantı ve gösteri hakkı, ifade hakkı, düşünme hakkı, yaşam hakkı hükümet tarafından ezici biçimlerde ihlal edilmiştir ve şu anda da ihlal edilmektedir diyor ve devam ediyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin değerli üyeleri, olimpiyat oyunlarının idealleri dostluk, barış, demokratik değerler ve özgürlüklere yaslanır. Sizlere polis tarafından kullanılan orantısız güç kullanımını kanıtlayan yüzlerce videodan sadece 3 tanesini gönderiyoruz. Bunlar zorbalığa maddi kanıtlarıdır ve hükümetin olimpiyatların ideallerini nasıl ihlal etmekte olduğunu kanıtlamak için yeterli delil oluşturmaktadır. İstanbul'un adaylık listesinde tutulması ve bu ideallerin üzerine biber gazı sıkılması demektir. İstanbul'un listede tutulması bu ideallerin bombalanması demektir. İstanbul'un listede tutulması olimpiyatların ideallerine saygısızlıklayır. Bizler yaşamları tehdit altında olan İstanbullular olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden olimpiyatların onuruna sahip çıkmak için İstanbul'u 2020 olimpiyat adayları listesinden çıkartmanızı rica ediyoruz, diyor bu kampanyayı başlatanlar. Haftanın sonuna yaklaşırken değişim haberleri şimdilik bu kadar. Yarın yeni haberlerle sizlerle buluşmak dileğiyle esen kalın.